insanın mücadele etmesiyle alakalı, hırslı olmasıyla alakalı, azimli olmasıyla alakalı ilgili Bak, yani İnsan neye hırslı olmalı, neyle mücadele etmeli hayatında? Tabii herkesin aklına ayrı şeyler gelebilir böyle söylendiği zaman. Herkes belki ki işte hayatın zorluklarıyla mücadele etmek lazım. Geçimin zorluğuyla mücadele etmek lazım. İşte iş yerinde patronla mücadele etmek lazım. Halbuki bunların hepsinden önce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 nefisle mücadele etme adına bazı girişimlerde bulunmuşlar. Geçen derslerimizde de söylemişler. Yani Birisi çıkmış demiş ki biz ne yapmayacağız? Evlenmeyeceğiz. Hiç evlenmeyeceğiz. Birisi demiş ki biz ne yapmayacağız? Hiç uyumayacağız. Birisi demiş ki ben hep oruç tutacağım. Ne adına yapıyor bunu? Nefisle mücadele adına yapıyor. Hı -hı. Nefsi terbiye etme adına yapıyor. Allah'ın rızasını kazanma adına yapıyor sonuçta. Hı -hı. İnsan nefsle niye mücadele eder? Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmak için. Hindarlık adına.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 ne zikredeceğiz vaktimiz olursa bir kısmını işte ayette diyor ya senin gecenin üçte ikisinin az bir bölümünü gecenin yarısını yahut üçte birini kıyamda geçirdiğini, teheccüd ettiğini ne yapıyor? Görüyor. Görüyor diyor Allah Teala ayette. Aleyhisselatü Vesselam o günkü neşat güç, kuvvetine göre dinçliğine göre üçte ikisinin biraz azını yani çoğunluğunu düşünün. Bazen gecenin yarısını, bazen gecenin üçte birini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 Diyorlar ki, ona eşek bile günde en az beş bin tane Allah diyor. Sen de o zaman en az günde beş bin tane Allah demeneğiniz. Bakmışsın gecenin elli bir sonra sabaha kadar hiç uyumadan kafasını düşüre düşüre ne yapmaya çalışıyor? Allah demeye çalışıyor. Niye? Mücadele ediyor. Nefis terbiyesi. E bunu sana kim söyledi? Şey kim söyledi? Ama bu adamın elinde o hani daha önceki derslerde sürekli söylediğimiz altın değerinde olan, hazine değerinde olan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 böyle bir yücümüz bir hoca kendisine giden bir bayana şunu teklif ediyor en son ona tedavi ettikten hizmet ettikten sonra diyor ki, üç kere benim etrafında ne yapacaksın tavak edeceksin ve her birinde kolumu öpeceksin diyor bunu bizzatı yaşamış bir kimse anlattı Bunların hepsi neden anlatıyoruz arkadaşlar yani inanın hani sürekli diyor ya bundan sürekli işte bu Vahabiler, bu Selefiler Kur'an, Sünnet Tevhid, Tevhid, Tevhid, Tevhid, diye başka bir şey bilmiyorlar, bundan başka bir şey söylemiyorlar diğer insanlara aslında en güzel verecek cevap bugün Müslümanların bulundukları, içinde bulundukları ney? Durum, hal. Ne kadar komik şeyler yapıyor, değil mi? Ve bu bir taraftan da o kadar bir üzücü durum.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 Bizim için çok önemli. İhlas ve mutabaat. Bunu sürekli zaten derslerimizde ne yapıyoruz? Bile getiriyoruz, değiniyoruz. allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا fiina". Bizim uğrumuzda, bizim için mücadele edenler, cihad edenler var ya, tabi Allah uğrunda mücadele önce dedik dersin başında, sohbetin başına. Önce insanın kendi neyle olur? Biz Nefsiyle civan eder. Yani. Nefste mücadele edeceğiz. Harama bakmamaya mücadele edeceksin. Nefsin bakmak istiyor. Sen mücadele edeceksin. Sabah namazında sıcak yataktan kalkmak istemiyor nefis. Mücadele edeceksin. Sakarlığını uzatmanı istemiyor. Paçanı kısaltmanı istemiyor. Sigarayı bırakmanı istemiyor. Öyle değil mi? Bunların hepsi günler. hepimizin her gün baş başa kaldığı şeytanın verdiği şeyler. Ama وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Bizim uğrumuzda, bizim şeriatımızda, bizim dinimizde mücadele edenler var ya diyor Allah-u Teala لَنَهْدِيَنَّهُمْ <gülüyor> سُبُولَنَا Biz o kimselere yolumuzu, yollarımızı ne yapacağız? Doğru yolları, doğruya giden, aktaran yolları göstereceğiz. Yardım edeceğiz diyor allah Teala. İnanın insan bunu hayatında gerçekten görüyor. Mü'min, muvahhid, Allah'a teslim olmuş, hepsini terbiye etmeye çalışan, mücadele eden insan gerçekten Allah'ın hidayetini, ona doğru yolu göstermesini ne yapıyor? Görüyor. وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ muhsinin, <الْمُحْسِنِين> Zira allah Teala, muhakkak ki Allah ihsan sahibi, muhsin kimselerle beraberdir. Sonra müellif İmam النَّوَيْ رَحِيمَهُ اللّٰهِ bize diğer başka bir ayet zikrediyor. Diyor ki allah Teala, şöyle buyuruyor Allah-u Teala, وَعْبُدْ رَبَّكَ وَعْبُدْ رَبَّكَ Rabbi ne? İbadet et. Ama bir gün, iki gün, üç gün değil. Ne zamana kadar bu mücadele <gülüyor> devam etsin? Bu sabırla mücadele. Hatta ye'tiyeke sana gelene dek. Ne gelene dek? Ölüm. el yakin Yakin. Ölüm sana gelene dek mücadele et. Bak aleyhissalatü vesselam hadise de gelecek. Gecenin üçte ikşinden biraz az. Yani gece sekiz saate dokuz saate bölün onu içe. 3 saat ediyor değil mi? 3 saat ediyor. 3'te ikisi ne yapıyor gecenin? 6 saat. Altı. Yani onun 5 saatinle Aleyhissalatullah sallam neden geçiriyor? Namaza. gelecek rivayette. İlk rekette ne okuyor? Bakara. Sonra Nisa. Sonra Alimran. Al Yaklaşık 5 buçuk cüz. Bunu ne, nerede okuyor Aleyhissalatullah Bir rekette okuyor. Bir rekette okuyor Sonra ruhuya gidiyor. Bu beş buçuk cüz okunduğu kadar rüküden ne yapıyor? Duruyor. Sonra seyze de o kadar duruyor. Düşünemiyor Rüküden kalkıyor yine o kadar duruyor. Aleyhissalatü vesselam. Kulluğun, neyi arkadaşlar? Umudiyetin en mükemmel izharı. Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükrün en güzel ifadesi. Aleyhisselatü Vesselam. İşte Allah sana dedi ki, وَعْبُدْ رَبَّكَ. Herkes bu ayeti kendi üzerinde alsın arkadaşlar. Yani bu ayet peygambere inmiş, evet. Ama onun muhatabı tek bir insan değil. Wa وَعْبُدْ رَبَّكَ. Herkes bu ayeti sana söyleniyormuş gibi. Sana düşün diyor ki Allah sana, ey Ali, ey Veli, wa وَعْبُدْ رَبَّكَ. Rabbine ibadet et. حَتَّى يَأْتِيَكَ yakin Sana yakin gelene dek. Bazıları var yaşlanıyor. Diyor ki ya işte namaz kıldık 60 yıl artık bundan sonra. Sonra o yıl yapmayalım? Namazı kılmayalım. Öyle insanlar var. Oruç tutmaya gücü var. Ya diyor artık 60 yıl tuttuk Allah kabul etsin. Bunlar gaflet içinde olanlar Bazıları da var. Bazı tasavvuf ehlinden insanlar. Diyor ki yakın Yani sana Allah tarafından bir makam gelenek Allah tarafından...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 Betül ismi de buradan giriyor. Meryem, Meryem Betül deniyor yani. Ne demek Meryem Betül? İbadete kendini adayan yani. İbadete kendini ayıran. Her şeyden kopan. Allah sana diyor ki, Vezkur Rabbek, Rabbini an, ey insan! Bu ayah. Ey Müslüman, ey mümin! Ey Kasım, ey Ali, ey Levent! Vezkur Rabbek, Rabbini an! Şimdi biz sabah akşam zikirlerini çekmekten bile neyiz? Acildir, rahatsız yani. Sanki yapsan da olur, yapmasan da olur. Geçen ay yapmıştık. Herkeste öyle bir rahatlık var. Velkur Rabbeke ve ileyhi tebtile tam bir anlamıyla ona yönel ve ibadete kendini ne yap? Ayır. Her şeyden koparak. Tabi bu şey demek değil yani. Ki, ölçüler dahilinde. Kur'an ve sünnet ölçüler dahilinde. Önce bunu söyledik. Bunu öğrendik değil mi? Ama adam kalkıyor bu ayet okuyor hop ince çekiliyor 40 gün hiç konuşmuyor, bir kelam etmiyor. Yerin altına kurmuş halbesini orada ne yapıyor? Ervanim diyor, yaziyat diyor, 40 gün kalıyor bu değil. Kim Allah Teala buyuruyor ki: Faman yamel miskal zerratin khairan yara. Kim zerre mis miskali, zerre miktarı bir amel işlerse hayır iştense yara Onu ne yapacak? Görecek. Karşısında bulacak. Yani bu düşünceyle yaşayan mümin, bu düşünceyle yaşayan Müslüman her zaman kendini ne yapar? Muhasebe eder. Hesap eder. Dünyada da öyle değil mi? Diyorsun ki ya ben muhasebe mi? Şunu bunu iyi tutayım ki yarın karşıma ne yapmasın benim? Ceza olarak çıkmasın. Müslüman kimse de öyle diyor. Ben ne yapıyorum? Burada bir haram bir şey var.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 Nefisle mücadelede sürekli insan ne yapmalı arkadaşlar? Her gün kendini bunu yenilemeli. Ben savaş için değil, mücadele için değil. Nefis ne diyor Allah daire? Nefis nedir? Kötülüğü emreder. Her sabah yani bunu aklında tut arkadaşım. Her gün bunu aklında tut. Nefis bana kötülü emredecek. Allah'ın emirlerini yapmamaya emredecek. Ama ben ne yapmalıyım? Allah'ın emirlerini yaparak, yerine getirerek mücahede, mücadele etmeyeyim. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ اِنْدَ اللّٰهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ Kendi nefisleriniz için, kendi nefisleriniz adına takdim ettiğiniz, sunduğunuz her iyilik, her hayır Ne olacak?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 İşte diyor ki buradan 5 milyar kira alırsam ben burası diyor işte 10 senede ne yapacak kendini amorti edecek diyor. ondan sonra 10 on seneden sonra ne düşünüyor planlıyor insan 10 seneden sonra diyor artık ben diyor buradan 5 milyar kira alarak işte yapayım, o zaman şey neyse değeri kuru yatırım yapacağını hesaplıyor ve diyor ben diyor ne yapacağım rahat bir hayat yaşayacağım onu düşünerek o kadar parayı yatırıyor o kadar sene sabrediyor değil mi? Mü'min kimse de sarih amellerini böyle düşünmeli. Salih amele öğrendiği zaman demeli ki, ben bir yatırım yapıyorum. Allah sana buyuruyor, bak, nefisleriniz için hayır adına ne sunarsanız, teciduhu indallah, onu Allah katında sunacaksınız. Hadiste gelecek, hadis var, Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, Ali İm Bakara ve Ali İmran'ı ne yapın? diyor, okuyun. Kıyamet günü, Bakara Ali İmran sureleri iki bulut, yahut iki gölge, yahut iki kuş grubu gibi ölüp bölüp ne yapacak diyor, gelecek ve onu okuyan insanın müdafasını yapacak. O, o insan için ahirette delil olacaklar, hüccet olacaklar. Demek ki Bakara ve Alimran okumak ne arkadaşlar? Bir, yatırım. Ne zaman o, onun meyvesini, semeresini, karşılığını alacaksın? Ahirette. ahirette Allah katında. Ve li'enfusikum min hayrin teciduhu indallah. Allah. Tabi Allah katında bul bulacağız ama yaptığımız hayırları ne olarak bulacağız? Yüksel olarak o hayran ve azam ve أعظم yaptıklarınızı yaptığınız salih amelleri, hayırları, iyilikleri Allah katında daha bol, daha çok hayır olarak ve daha çok karşılık ecir olarak ne yapacaksınız? Soyu. Kandey Allah'dan ve de Onlara yaptıklarının karşılıkları var. Bir de bizim katımızdan onlara ne var bir artırma var. Mezid, ziyade, fazlalık var ahirette. Allah Teala Bire on, ta birden bire yedi yüz. Onun dışında Allah'ın bildiği kat kat veriyor Allah'a. O zaman kul ne yapmayacak? Bir taraftan reca, korka, umut, bir taraftan havf korkarak. Kur'an'da sünneti de terazi alarak önüne aydınlatacak. Salih ameller konusunda nesliyle mücadele, mücahede edecek. sabır Aleyküm selam.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 وَمَا تُنْ فِي قُوْمٍ Yapmış olduğunuz herhangi bir hayırın hayrı Allah Teala ne yapar? فَاِنَّ اللّٰهُ بِيَا Allah Teala onu bilir. Yani Allah, Allah Teala Allah Teala'ya hiçbir şey gizli kalmaz. Onun için yani bazı insanlar var bakıyorsun ki nefisle mücadele etmiş. Nefisle mücadele etmiş. Salih amele yönelmiş. Salih ameli işliyor. salih ameli yaparken o salih ameli yaparken ki sabır gerekiyor. Sabrı gösteriyor. En son düğüm noktasında bakıyorsun ki yani onu böyle Allah'a bildirir mesjesine, insanlara bildirir başlıyor. Ne yapmaya? Riya. Gösteriş. Gösterişe karşılıyor. Buna da dikkat etmek lazım. Şeytan bir taraftan yakalamaya çalışmak istiyor bizi. Nefsi tembel bir şekilde kötülükler emrederek nefse destekçi olarak galip gelemiyorsa, o ameli yaparken sana yaklaşmaya çalışıyor. O ameli yaparken sana bir şey yapamıyorsa, bakıyorsun ki bir taraftan gelerek sene diyor ki ya işte, yani sen biliyorsun Allah'ın senin Allah aranda kalması gereken bir husus, ama bakıyorsun ki nefis, diğerlerden bir şeyler geliyor sana. Yani diyorsun ki ya, ya insanlar da görsün, bilsin, o da duysun. O buradan yakalamaya çalışıyor seni. Yani. O çok uyanık olması lazım insanın şeytanın hilelerine, şeytanın kurduğu kumpaslara karşı. Şeyh e, Salih el-Ufeymin rahimahullah burada bazı örnekler vermiş. Hani dedik ki insanın nefsiyle, mücadelesiyle alakalı. Düşteriyor mesela Allah Resulü aleyhisselatü buyuruyor ya, اَفْقَلُ السَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ Münafıklara en ağır namazan yüzidir.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 Niye mahrumum ben bundan? Başkaları kalkıp giderken apartmandaki karşı komşu o bu giderken beni bu amelden mahrum eden şey ne? Allah niye beni mahrum etti bundan? diye düşünmeliyiz. Sonra şehin verdiği örneklerden bir tanesi diyor ki sigara mesela. Nefse en ağır gelen şeylerden bir tanesi de ne bugün? İnsanların sigarayı bırakması. Bakıyorsun adam tamam diyor ben diyor, birçok şey, bir şeyi bıraktım şunu bıraktım bunu bıraktım gidakleri bıraktım şirki bıraktım bu adam hala pusul pusul karşında bakmışsın Sigara içiyor. O konuda şeytan ne yapmış onu? kündeye getirmiş. Sırtını yere vurmuş. Yine Şeyh Allah'ın örnek verdiği bir konu. Diyor ki halkul liha. Sakal kesmek. Bugün insanların en çok böyle mücadele ettiği. Allah ya. Gelgitler yaşadığı. Böyle şu günlerdeki İstanbul'un mevsimleri gibi gün günlük içtik bir gün böyle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 Zarduş ateşe tapanlara. O müşriklere muhalefet edin. Onlar gibi gözükmeyin. Vassirul <gülüyor> liha. Sakallarınızı uzatın. Vah, vahfu eşşavarib. ya da eşşavarib eşşavarib. Beylerinizde ne yapın? Kısaltın. Emir böyle. Emir büyük yerden. Allah tarafından konuşan, konuştuğu vahiy olan yerden. O halde bur burada bizim artık şeyimiz yok. Artık seçme hakkımız yok Allah tarafından Var mı mümin ve müminin müminelin? Allah ve Resulü ne diyor ayette? İsa kadallah ve Rasulü amran, ma kana lmu'min ve lmu'minet. İsa kadallah ve Rasulü amran, an ykun lhomulxiyara tu min amlim. Hiçbir mümin ve hiçbir mümine, erkek ve kadın mümin için Allah ve Resulü bir konuda emrettiği zaman seçme hakkı yoktu, senin yaratan Allah senden böyle istiyor. Artık lambıcım yok. Lambıcım yok. Bitti. O zaman bu konuda ne yapacağız? Nefisle mücadele edeceğiz. Nefis. Sakalı bıraktın biraz kısalt. Şuradan topla. Şuradan düzelt. Yani herkese ayrı yaklaşıyor şeytan. Herkesin şeytanı neyi? Fakme hesap peşinde yani. Madem diyor, bu adamı kaybettim, sakalını bıraktım hadi ne yapalım? Biraz oynayalım. Değil mi? O yüzden arkadaşlar hep mücadele. Yani. Sakal bırakmışsın ama hala yok yani rahat yok. Mücadele var. Ne zamana kadar ayet okuduk? Ölünce. Ölünceye kadar. Bu husustan daha fazlalarında sayabiliriz. Yani mal seviyesi mesela. Mal seviyesinin kalbe işleyip, kalbi yapması? istila etmesi. Artık adama bakıyorsun ki adam halim, selim böyle günlük güneşlik böyle güleşler savuruyor ki çevresine. Ufak ticari muameleye giriyorsun. O adam kabıdaya kesiliyor. Asıyor, kesiyor, zulmediyor. Yani bunlar ne yapılabilir? Çoğaltabilir. Kim kendinde belli bir konuda nefsinin ona taarruz ettiğini, saldırdığını görüyor, galip geldiğini görüyor. O konu ne yapsın? Daha çok eğilsin. Namaz konusunda gevşeklik var. Cemaat konusunda gevşeklik var. E, kendini ne yap? Hazırla. Ezan okunmadan 10 dakika önce hamile git. Oruç konusunda gevşeklik var. Oruç tut, zorla kendini. Ya e, Kur'an okuma konusunda o gün evden Kur'an okumadan çıkma program yap kendine. Peki ben bugün ve her gün artık ne yapacağım? Madem Kur'an okuyamıyorum, ha, haber bir meşkale var, elime Kur'an kelimi alamıyorum. Bırak Kur'an okumayı, Elime alamıyorum. O zaman her gün evden çıkmadan önce ya o sabah namazında camiden çıktıktan sonra oturup Kur'an okuyacağım.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 Yani nefis, habire, nereye kadar bize sahip olacak? Nereye kadar biz onun önüne düşüp emir eli olacağız? Sağ git, sola git, böyle yürü, şöyle yürü, şunu yap, bunu yap. Bir de bakmışsın ki, haydan çıkmışsın. O zaman, yani dur demenin vakti gelmiş olması lazım. Günahlarımızı ne yapmamız lazım? Şöyle teraziye koyarak, elimize alarak bir kenara fırlatıp atmamız, yolumuza devam etmemiz lazım.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 Savaş. Bir de başka bir türde var. Düşmanla cihadın. İlim. Hangisi daha faziletli? İlim. Cihadı daha faziletli. Adam habire şüphe kusuyor. Habire şirk kusuyor. Habire bidat kusuyor. Sen o bidatleri kılıçla mı parçalayacaksın? Neyle parçalaman lazım? Neyle yok etmen lazım? ilimle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 Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah Teala kal. Allah Teala şöyle buyurdu. Yani bu hadislerine ne deniyor arkadaşlar? Kutsi hadis. Mana olarak Allah Teala'nın buyurduğu, lafız olarak Peygamberimizin söylediği, ifade ettiği hadislerine ne diyoruz? Kutsi hadis. Yani Peygamber bu hadislerde ne diyor aleyhisselatü vesselam? Allah Teala buyurdu ki, ne buyurdu Allah-u Teala? Diyor ki allah Teala ''Men adâ veliyen'' Kim benim bir velime? Evliyalarımdan bir veliye? Muttaki olan, kendini bana adayan, tersin başına açıkladık nefsiyle mücadele eden. Nedir? Kimdir o veliler? ''Ela inne evliya Allah, la hafun aleyhim ve lahum yahzenun'' Allah'ın evliyalarına, alanına ne yoktur. Korku yoktur. Korku Ona ne yoktur? Hı hı Üzün yoktur. Ellezina amenu kim onlar evliyalar. Tarifinin en güzel evliyanın tarifini nerede bulabiliriz? Zendariyim. Bir de ayetin hemen devamında bir daha başka surelerde de değil yani. Hebe. Ellezina amenu onlar ki Allah'a iman ederler. Tabii iman kavramını biliyorsunuz. Uluhiyetine, rububiyetine, isim sıfatlarına وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Ve Allah'tan sakınırlar, takva sahibi olarak Bunlar emliya. İşte böyle olan bir kimse diyor. Kim düşmanlık ilan ederse, kim düşmanlık ederse Allah-u diyor ki فَكَدْ bil بِالْحَرْبِ Ben o düşmanlık edene harb ilan ederim. İşte biliyor musunuz? Sizin savunucunuz, sizi destek veren, yanınızda olan kim arkadaşlar? Allah-u Teala. Said mutlaki olursanız, şayet Allah'ın istediği gibi iman sahibi olursanız. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ حَبَّ اِلَيَّ مِنْ مَفْتَرَبْتُ عَلَيْهِ Kulum bana, benim onun üzerine farz kıldığım şeyden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşmamıştır. Yani kulun Allah'a yaklaşabileneceği en sevimli, Allah katında en hoş olan, amel hangisi arkadaşlar? Amel, amel, amel. Farz ameller. Farzlar. Önce farzlar. Hani dedi ki ölçü terazi çok önemli. Bir yani bakmışsın da Gece teheccüble uğraşıyor. Teheccüble kalkmaya çalışıyor. Kalkmış teheccüble. Ama sabah namazını kılabiliyor yani. Bunun hiçbir kıymeti yok. Hiçbir değeri yok.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 Fe iza ahbabtuhu kunt semaehu allazi Allah dedi ki: kulu seversem, kulu sevdiğinde onun işiten kulağı. Wa basarahu allazi yubsiru gören gözü. Ve yaduhu allati yabtuşu tutan eli ve reclehu allati yemsi biha filihan ayak Hadisim başka bir rivayetinde diyor ki فَب۪ي يَسْمَعُ yani Kulumu severim, sevdiğimle kulum artık benimle görür. Ne demek benimle görür? Veya bu kulumuz bu onun gören gözü olurum ne demek arkadaşlar? Yani diyor ki ilim ehli, ehl-i şiddet alimleri. Bundan hiç kimse vahdeti vücutçuların anladığı gibi. Bunu savunan insanlar var bunun. Hululcü denilen. Ne demek hulul? Allah'ın insanda hulul ettiği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 Firavun'un imanı Musa'nın kimden daha neydi? Fazlaydı. Daha o yakindi neydi? Niye? Çünkü Firavun ben ne de dedi? Sizin Rabbinizim dedi değil mi? Ben sizin yüce Rabbiniz benim. Musa böyle bir şey demedi. Demek ki Firavun neye erdi? Öyle bir makama erdi ki kendinin Rabb olduğunu aslında söylemedi. Allah'ın kendinde, Rabbin kendinde tecelli ettiğini bildiği için bu makama yararak bunu söyledi. Bu sebeple onun imanı, Musa'nın imanına göre bir derece daha ne? Üstün. Bunu söylüyor adamlar yani. Ama ehl Sünnet Cemaat bu hadisleri nasıl anlıyor? Diyor ki Ehl-i ben onu kulağıyla artık onu sevdikten sonra kulağıyla ancak hayır duymaya salih şeyler, iyi şeyler duymaya muvaffak ederim.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 Elinle ve ayağınla Allah'ın helal olduğu, helal olarak sana kıldığı şeylere gidiyorsun. Ayağın seni oraya götürüyor. Ona muvaffak oluyorsun. Sabah namaza kalkıyorsun gidiyorsun. Kuş gibisin. Niye? Çünkü Allah seni sevdi ve seni muvaffak etmeye başladı. Bunun aksi ne? Abi bir de aksini kötü tarafını düşünelim. Kalkmıyor, ayak gitmiyor, ruh yok. Yani ruh var ama yok, çıkmıyor ayak. Vücut yataktan çıkmıyor.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 benden bir şey isterse bu kul, hani o sevdiğim, hani o bana nakidelerle yaklaşan, hani o benim bana farzarla en çok yaklaşmasını sevdiğim okulum. Ve <gülüyor> insa eleni, benden bir şey isterse benden. Hatta rivayetlerde geliyor, edeben, ahlaken bile ayakkabının bağını bile koptuğu zaman kimden isteyeceğiz? İsteyin deniyor rivayette. Allah'tan isteyin. E bağını bile. Yani din bunu öğretiyor, peygamber bunu öğretiyor. Ama adamlar kalkmışlar bangır bangır bağırıyorlar. Başına sıkıştığı zaman <gülüyor> falanca türbeden gitmeseydin. <gülüyor> Efendilerinden de seslenin. Himmet değil. Yani din ne öğretiyor? İslam ne öğretiyor? Bak hadis <gülüyor> benden isterse, bana sual ederse bir şeyi sorar isterse, tuhu. <gülüyor> Ona o istediğini veririm. Başka bir alamet. Allah'ın seni sevdiğini görmek istiyorsan ölçmek istiyorsan başka bir belirtisi, alameti. Dualarının yahut da isteklerinin ne olması? Allah tarafından kabul olması, yerine sana verilmesi. Bu da bir belirti. Allah'ın seni sevmesinin bir belirtisi. وَلَاِنْ اِسْتَعَاذَن۪ي Sayet, bu kul bana sığınır. Bana yönelerek istiaza ederse ben onu ne yaparım? Korurum.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 Allahü Selamü Aleyküm. İyin Rabbindan rivayet etti bir hadis. Yani biz bu hadiseyi ne diyoruz deminden dolayı kutsi hadis, kutsi hadis. Diyor ki Allah Azza wa Jalla, "Eğer tıkarbalabdu illeye şibran, Kulun bana bir karış yaklaşırsa, pardon, Kulun bana bir karış evet bir karış yaklaşırsa, yani kul ne yapıyor? Pişmanlık diyor işi diye binalara. Salih hamiller işlemeye çalışıyor. Mücadele, nefsi sürekli bu tarafa ittiriyor. تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَعًا Allah Teala diyor ki ben ona bir arşın yaklaşırım. وَاِذَا تَقَرَّبْ اِلَيْهِ ذِرَعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاَعًا Bana diyor bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Yani bakın dikkat edin. Kulun neyi var arkadaşlar? bir Yapması gereken, kullan beklenen, kuldan istenilen bir eylem var. Atın sen öne atın. Sana yakın gelene dek Rabbine ne yap? İbadet et. Ya Peygamber aleyhisselatü vesselam örnek vereyim. Önümüzdeki hafta muadisleri okuyacağız. Gece namaza kalkıyor. Bir rekatta kaç yüz okuyor dedik? 500, beş yüz. Beş 500, buçuk. 500. Bir rekatta. Bakara suresi. Sonra? Aleyman. Nisa. Sonra alimler okuyor. Bakara suresini. Nisa suresini ve alimler suresini okuyor. <gülüyor>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 ne yapmıyoruz? Bu şekilde tahrif etmiyoruz. Saptırmıyoruz manasını. E ne yapmıyoruz? Taatil etmiyoruz. Ne demek taatil? İptal etmiyoruz. Bu dört önemli husus. Ehl-i sünnet ve cemaatin tutunduğu dört önemli husus. İsim sıfatlar konusunda. Ehl-i sünnet ne yapmaz? Tahrif yapmaz. Taatil yapmaz. Tekir yapmaz. Teşbih yapmaz. Ve Bunları yapmadan, bunlara düşmeden ne yaparlar? İsim ve sıfatlara... İman ederler. Bunu söyledikten sonra kalkıp bize birisi ne diyemez? Sen Allah koşuyor diyorsan artık ne yapıyorsun? Sen onun adelelerinin olduğunu, dizinin olduğunu, kemiklerinin olduğunu, menisküsünün olduğunu benzetiyorsun diyebilir mi? Evet. Diyemez. Çünkü biz baştan söylemişiz ki biz Allah Teala'nın hiçbir sıfatını, mahlukattan hiçbir senin sıfatına yapmıyoruz? Evet. Böyle ediyoruz. Bitti. Nasıl diye sorarsan biz nasıl cevap veriyoruz? Keyfiyetini, Keyfiyetini bilmiyoruz. Sen Allah'ın zatının nasıl olduğunu biliyor musun? Biliyor musun? Allah'ın zatının olduğunu kabul etmene rağmen nasıllığını bilmediğine rağmen soru, sormadığına, soru sormamana rağmen bize de kalkıp ne yapma? Allah-u Teala'nın koşma sıfatı var dediğimiz zaman nasıl diye sorma. sorma. Altın bir kural söylemiştik vasıtıya da. De. Ne demiştik? El kavlu fi zâd kel kavli fi sıfat Neydi bu? Kim atılıyor bunu? Al kavlu filzat, kel kavulü fil sifat. Şeyi konuşmuyor demiye bunu muhaliflere karşı söylüyordu muhaliflere karşı. Ne gerek evet, Kim söyler? Evet yani zat, zat nasıl ise yani zatta ey muhalif isim sıfatlar konusunda ehli sünnet ve cemaate muhalefet eden Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını kimi zaman Benzetme şüphesiyle. Kimi zaman? Keyfiyet nasıl olduğu şüphesiyle. inkar etmeye yertlenen ey falanca, ey insan, ey muhalif, zat konusunda sen ve ben hemfikiriz ki allah Teala'nın bir neyi var? Zatı var. Mahlukatın da neyi var? Zatı var. Buna rağmen sen ne yapmıyorsun? allah Teala'nın zatı var, mahlukun zatı var. O halde zatı inkar edeyim demiyorsun. Burada diyorsun ki Allah Teala'nın zatı vardır ama mahlukatunkine benzemez. Bir keyfiyetini biz bilemeyiz. Nasıl olduğunu bilemeyiz. Diyerek iman ediyorsan, burada bunu nasıl söylüyorsan aynı şeyi nerede gel söyle ey muhalif? Sıfat koşmakta söyle. Anladın mı kuralları? El-kavlu <gülüyor> zat kel el-kavlu fi's sıfat kel-kavlu fi'z zat.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 bu kişi ne yapmamış olur? İman dairesine ha. girmiş olmaz. Onun bu söylediği sözü aynı zamanda 1400 sene evvel kim de söylüyordu? Ebu Deyl de söylüyordu. Biz ancak Allah yarattı. Bizi yaratan tek yaratan Allah'tır diyoruz abi. Nasıl onlara fayda vermediyse sadece bu sözü söyleyip bununla itinen kimseye de bu söz fayda vermez. İsmi sıfatlara iman edeceksin. Allah Teala'nın tek ilah, ibadetin tümüyle hak edenin o olduğunu kabul edeceksin ki ne olmuş olasın? Allah'a iman etmiş olasın. Çok önemli bir husus. Subhanak Allahu bihamdik. Eschaballahillah